Akademia Bilim ve dünya işlerini birlikte düşünen program. Hazırlayan ve sunanlar Gökhan Aslan ve Mesut Varlık. Merhaba. Akademiya'ya hoş geldiniz. Bu hafta Türk Psikologlar Derneği'nin İstanbul Şubesi'ndeyim ee, ve konuğum Aslı Çarkoğlu, İstanbul Şube Başkanı, psikolog akademisyen. Ee, bugün geçen programlardan yine farklı olarak bir genel çerçeve çizmiştik ama bugün psikoloji bölümü özelinde aslında diğer tüm üniversitedeki bölümlere ve bölümlerin meslek, eğitim, araştırma ilişkilerindeki yaşadıkları sorunlara ya da nasıl olması gerektiğine dair bir aslında vaka olacak diye umuyorum bizim için. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de aynı zamanda şimdi onu da söyleyeyim. <gülüyor> Psikoloji bölümünde araştırma görevliği yaptım 3 sene. Biraz kendim konu kalmak gibi <gülüyor> olacak diyeyim. <gülüyor> Yabancı, Yabancı bir alan değil. Öncelikle çok çok basit bir sorudan başlayacağım. Öncelikle Dört yıllık bir lisans programı eğitimi alıyor öğrenciler hı hı. ve psikoloji bölümü. Peki e, psikolog mu oluyorlar hı. ya da klinik psikolog mu oluyorlar? Hı hı. Ne diyebiliriz? Klinik psikolog olmuyorlar. Hı hı. Klinik psikolog olmak için lisans derecesinin üstüne Türkiye şartlarında en az iki yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 6 yıl, İngiltere'de de 4-5 yıla denk gelen, Avrupa'da da ülkeden ülkeye değişir kaç yıla denk gelen ama en az 2 yıl. Hiçbirinde 2 yıldan daha azı yok. Yüksek lisans yapmak gerekir. Ancak ondan sonra klinik psikolog ünvanı alınabilir. Psikolog ünvanı ise iyice ilginç bir durum. Psikolojinin doğduğu ülkelerde ki şu anda psikoloji bölümlerinden çıkanlara ne deniyor derseniz hiçbir şey demiyorlar aslında. Evet. Psikoloji bölümü mezun diyorlar. Psikolog diye çünkü yalın bir meslek uygulayıcısı ismi dünyada pek yok. Çünkü psikolojinin aslında bu kadar ilginç bir alan olmasının bir noktası da bu. Psikoloji dediğimiz alan çok farklı şekillerde dağlanıp budaklanan alt alanlara sahip. O yüzden bir psikoloji lisans eğitimi bir altyapı oluşturuyor aslında. Ve bu altyapı neyin altyapısıdır derseniz, psikolojinin başka hangi alt alanında özelleşeceğinin altyapısını yapıyor. Şimdi bu özelleşmeler öyle birbirinden farklı olabiliyor ki, bir lisans mezunu psikolojide mesela gidip deneysel psikoloji üstüne özelleşmek isterse hayatı boyunca bir tek insan kuluyla görüşmeden ve onlarla çalışmadan mesleğini yapabilir, akademik çalışmasını yapabilir. Aynı şekilde insanlarla çalışsa dahi uygulamalı alanlar dediğimiz alanlarda işte klinik psikolog dediğimiz insan gidip ruhsal sorunları olan insanlarla çalışırken ee, örgütsel psikolog dediğimiz insansa normal çalışma hayatındaki bireylerin çalışma ortamlarında onlarla çalışıyor mesela. Şimdi bu tip farklı insanlarla çalışma veya farklı canlılarla çalışma mümkün olan bir bilimsel alanda altyapı e, mezuniyeti size belli bir özelleşme ve o yüzden de bir mesleki uygulama e, yeterliliği verebilecek kadar özel bir yetkinlik sağlamıyor. Yapmaya çalıştığı şey, bilimsel bir bakış açısı ve bir minimum akademik yeterlilikler sağlayarak daha sonraki özelleşmeye altyapı sağlamak. E, çünkü burada o zaman şöyle bir karışıklık çıkmış oluyor karşımıza. E, üniversiteye öğrencileri hazırlarken birçok hazırlık kurumu, dershane vs. var. Hı hı. E, ve bunlar e, temel e, motivasyonları hazırlarken meslek edindim. Ben çıkınca Hı. ne olacağım sorusu. Sen çıkınca e, bir şey olmalısın. Yani bir sektöre, sektöre girmen gerekiyor. Ya meslek da biz, edinmesin. Meslek edinmesin. Meslek edinmesin. Evet. Biz burada ise psikoloji biliminin temel alt alanlarına Hı. dair girizgah seviyesinde yani her birinden belli dersler alıyor. Belki bir ikisinin bir alanla ilgili daha çok alıyor bir seçmeli derslerle alıyor. vesaire. Ee, bu kadar aslında yani lisans ayna aslında aynen. bakarsanız yani bu sadece psikoloji özel bir şey de değil ee, birçok bilim alanında lisans derecesi meslek edindirmek amacıyla değil e, meslek yapacağı işte bir altyapı ve bakış açısı yetiştir e, geliştirmek açısından e, planlanır e, örneğin yani şimdi bir de şöyle bir fark var tabi e, bir takım e, üniversite e, Akademik alanları, daha mesleki uygulaması direkt olanlar var, daha indirekt olanlar var. Daha direkt olanlara bakarsanız ben genelde psikolojiyi e, hukuk, mimarlık, e, e, tıp falan gibi alanlara benzetiyorum. Ki bu alanlara da baktığınız zaman onlarda da aslında lisanstan sonra ne yaparsın sorusu epey muğlak. Tıp buna çözüm olarak lisans, yüksek lisans arasındaki ayrımı kaldırıp direkt 6 yıllar, yani yüksek evet. lisans mezuniyetine çekiyor. Aslında zaman zaman psikolojide de bu tartışılmış bir konu mesela, böyle mi yapsak acaba diye. Fakat daha sonradan o 6. yılın sonundaki özelleşmenin nasıl yapılacağı, kimin ne tarafa gideceğini nasıl belirleyeceğimizi bilemediğimiz için o da çok bir karara bağlamamış durumda duruyor. Ama örnekler var, büyük ee, Almanya'da dışında. örnekler var mesela, Almanya buna benzer şeyler yapıyor. O, Amerika mesela çok başka bir yere gidip e, uygulamaların çoğunu e, doktora derecesine bağlamış durumda. Eğer psikolojide uygulamacı olacaksam e, lisanstan direkt yürü e, yüksek lisans doktora ediyor. E, bir şekil e, yani 4 sene şu anda geldiğimiz Bilgi seviyesinden dolayı büyük ihtimal. Bilgi seviyesi ve bilginin detaylanması ve çeşitlenmesinden dolayı 4 senede bir sıfırdan gelmiş bir bireye o hızda o kadar çeşitli bilgiyi yükleyemiyoruz. Elimizdeki ders saati, kredi yükü ve insan emeği 4 senede ancak bir alt denk geliyor. Oradan sonra gidilecek hele psikoloji gibi aslında bütün alanlar için o kadar fazla elimizde birikmiş bilgi var ki artık o birikmiş bilgilerle özelleşmeyi sağlamak için daha fazla altyapı sağlamak ihtiyacındayız. E peki bunun stratejisini kim belirleyecek? Çok güzel bir soru. Aslında dünyanın bir tarafında bunu meslek ve akademik alanlar beraber belirliyorlar. Yani alanın meslektaşları ve akademisyenleri beraberce belirleyerek bir takım kriterler koyuyorlar. İşte meslek yeterliliklerinin ne olduğunu belirliyorlar. Bu meslek yeterliliklerini edinmek için akademisyenler o zaman ne kadarlık bir eğitim alınması gerektiğini belirliyor. Bunun üstünden programlar geliştirerek akreditasyon sistemleri, işte sertifikasyon sistemleri falan kuruyorlar. Bu sistemlere baktığımız zaman da örneğin nereden gideyim? Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir uygulayıcı, terapist olmak için. İlla psikoloji okumanıza gerek yok belki lisans için. Başka şeyler de okuyabilirsiniz ama hızlı yol psikoloji lisansı okuyup onun üstüne gidip doktorayı yapmak ama doktoradan mezun olduktan sonra dahi Amerika Birleşik Devletleri'nde lisanslı terapist olamazsınız mesela. Onun üstüne gidip en azından bir iki yıl kadar veya eyaletten eyalete değişiyor. 100, 200, 500 saat daha fazlası da var. Ee, direkt olarak uygulama yapmanızı istiyor. Bir uygulamanı yap, süpervizyonunu al, biraz daha piş, ondan sonra sana lisans vereyim diyor. Lisans verdikten sonra o eyalette kendi başınıza e, terapist olarak çalışma yetkinliği kazanıyorsunuz. Bu yetkinlik dereceyle belirlenmiyor. Derecenin üstüne meslek örgütünün koyduğu e, uygulama kriterlerini de karşılayarak meslek örgütü tarafından veriliyor. Şimdi Üniversite bu, tarafından verilmiyor mesela. Türkiye'de belki bunu biraz oda, yani Aynı. tabipler odası, işte eczacılar odası. Baro. Baro gibi. Evet. E, e, peki bu alanların ortak özelliği nedir diye baktığımda, işte hukuk, tıp, e, eczacılık vesaire, Bunlar e, kamuya bir hizmet sunuyorlar. Yani Birçok bölüm mevzulu başka alanlarda sunuyor olabilir ama burada bariz bir hizmet ilişkisi kuruluyor vatandaşla Doğru. ya da işte şey arasında yetkili arasında oradaki kimse bu da bir hiyerarşi yaratıyor burada bilimsel yani bir eğitimle o eğitimi eğitim alanın daha doğrusu alanla bu almayan arasındaki bir hiyerarşi hiyerarşinin kurulduğu yer ve istismara açık Doğru. E, sanki burada haliyle hiyerarşinin kuruluşuna tabi üniversite aracı oluyor gibi ama bu kötü, kötücül bir aracılık değil Hmm, e, i̇yi bir, iyi, bir iyi yapabilirse. Evet iyi yapabilirse. Aynen öyle. Yani e, iyi yapamadığı durumların da örneklerini görmüyor değiliz Hindistan'da tıbbın durumu mesela çok ilginç bir şekilde evet. rüşvetler ve şeyler üstünden dönüyor o zaman zaman. E, yani biz iyi örnekleri biliyoruz ve o yerine örnekler üstünden çalışıyoruz ama bu illa iyi olmak zorunda değil belli ki. E, ama e, ben şey de diye düşünüyorum genelde bunları düşünürken bu bahsettiğimiz e, alanların bence ortak özelliği kırılgan popülasyonlar diyeceğim alanlarla çalışıyor olmaları. Yani vatandaşa bir hizmet veriyorlar ama vatandaşın kırılgan hayat noktalarında hizmet Mesela veriyorlar. hukuk, hukuk zora, düştüğün. zora düştüğünde. Sağlık olarak zora düştüğünde. Ruhsal olarak evet. zora düştüğünde. E, teknik olarak zora düştüğünde. Yani kendi e, averaj vatandaş sınırlarını aşan bir zora düşme durumunda başvurduğu meslek dallarının hep bu tip bir akreditasyon ve sertifikasyon sistemleri üstünden evet dediğin doğru bir hiyerarşik sistem kurma eğiliminde olduklarını görüyoruz diyebilirim. Hayır o yüzden bu mesleklerin kimilerinde yemin diye bir mekanizma var. Hayır, hayır etik evet, etik kurullar etik kurullar etik e, incelemeler e, etik e, kurallara uyumun e, meslek örgütünün elemanları tarafından birbirleri üstünde bir kontrol aracı olarak kullanılması yani gücün e, istismarını e, meslek erbapları kendi aralarında kurmaya çalışıyorlar bir yerde. Burası... zaman zaman burada tabi çok pardon hukukta direkt devreye giriyor mesela tabiplerde olduğu gibi direkt ceza kanına bağlıyorsunuz Hı, evet. evet burası çok önemli bir aslında nokta şu tanım çok açıklayıcı geldi bana zora düştüğünde yani. demek yani zora düştüğünde ya da yetkinlik aradığında yordam için bir e, rehber aradığında bakmak durumunda olacağın Birkaç temel alan. Bunların o yüzden herhalde biraz korunaklı alanlar olması lazım. Hmm. Bu böyle elitist bir bir şey mi diye yorumlanabilir ama. Yani siz kendinizi ayırıp işte fil dişi kulelere koyup biz çok önemliyiz toplum için mi diyorsunuz burada? Aslında tam tersine biz bir anda üstümüzdeki sorumluluğun farkındayız. Ve bu sorumluluğu eminim kimseye zarar vermeden yerine getirebilmek için bir mekanizma kurma uğraşı içindeyiz demeye çalışıyoruz. Çünkü şu anda mesela psikolojinin Türkiye'de olduğu durumdaki gibi bunu tamamen açık bıraktığımız zaman inanılmaz bir ihlaller ortamı yaratıyoruz birçok seviyeden. Evet, mesela benim bildiğim kadarıyla üniversite doluluk oranları açısından bölümlere bakıldığında en yüksek dolunu oranlarından bir tanesi psikoloji, Doğru. hukuk, psikoloji. hukuk mimarlıkta da sanırım evet. o durumda, Biz tıp da. zaten her, her zaman. zaman. Her zaman. Bebeği, hani ilk toplayan bir alan çünkü bahsettiğin Hı. çok doğru bunların bir hiyerarşik bir güç noktası olduğu da toplum tarafından da çok belirgin Haydi, aileler de yönlendiriyor aileler yani. evlatlarının bu güç noktalarına gelmelerini gençler bu güç noktalarına <gülüyor> gelmeyi hedefliyorlar falan biz tabi burada genelde pardon güç noktasına gelmek bir de sorumlulukta diye duruyoruz ama, ama anlayışında olmadığı anlamına gelmiyor bir yandan gurur okşayan bir Aynen. şeyi var pozisyon var burada çok enteresan yani bir istatistikten yola çıktığımızda burada doluluk oranlarına bakıyoruz. Peki niye bunlar bu kadar dolu? Çünkü bir mesleğe yönlendirme hmm. şeyleri var, güçleri var. İki, hiyerarşileri ve saygınlıkları var. Hmm. Üç, kültürel olarak ailelerin ve yine başka çevrenin bu konuda yönlendirmeleri var. Hmm. Şimdi bunca e, çevrenin yönlendirip hadi bu bölüme gir dediği bir yerde orada o zaman artık şey vardı hani Ekonomi çalışmaya başlıyor. Tıp, Arz talep, talep daha çalışmıyor. Yani şey çok, talep çok şu evet, an. Şu an. Eski peki, her zaman böyle değildi ama son evet. 15-20 yıldır böyle. Daha evet. doğrusu Türkiye bu alanı tanıdıktan sonra böyle oldu değil Evet bakış açısı belki değişti. Bu hizmetlerden yararlanmayı hani daha. E, görmeye başladı Evet. Ee, o zaman az peki ne durumda? Arz. E, <gülüyor> <gülüyor> Bu talebi karşılayabiliyor mu? Çünkü büyük bir iştah var gördüğüm kadarıyla bir yandan üniversitelerde bir an evvel bir psikoloji bölümü açalım. Hmm. Tabii ki özellikle vakıf üniversitelerinde doğrudan bunu nakde çevirebileceğini bildiğimiz için bir an evvel bunu açalım. Peki açalım da peki açmak için ne lazım? Onunla da kalmayalım. Bir an önce bir de yüksek yüksek lisans açalım. Klinik, klinik psikoloji yüksek lisans açalım. Çünkü en büyük talep eninde sonunda klinik psikolojiye doğru geliyor. O yüzden de aslında en ivedi gidilmek istenen Birçok üniversite tarafından nokta. Psikoloji bölümüyle de kısıtlı kalmıyor. Klinik psikoloji programına doğru gitmeye başlıyor. bir ee, önce arzda başlayalım mı? Şimdi evet. Arzda şöyle bir sorunumuz var. Ee, Türkiye'de 2000'li yılların başına kadar topu topu 10 küsür tane psikoloji bölümü var. Bütün Türkiye'de. Yani devlet vakıf dahil. Dahil. Evet. Ee, 2000'lerin başından itibaren vakıflardaki sayılar artmaya başlıyor. 2000'lerin ortasına ortasına gelmedik tabi de 2010'a gelmeden önce diyeceğim çılgın bir patlama olduğunu görüyoruz. Şu anda 80 küsür tane bütün Türkiye'de bölüm var. Yani yaklaşık 20 yıl içinde 10'dan 80 küsür 90'a yaklaştık. Sadece İstanbul'da 30 küsür tane psikoloji bölümü var. Şimdi böyle baktığımız hı. zaman 10 bölüm olduğu zaman bölümlerin ortalama 50 tane 50 öğrencilik kapasiteleri vardı. 4 yılda her sene 50 tane öğrenci mezun veriyorlardı. Ufak bir, bir basit matematik yaparsak senede 400 ta 500 tane psikolog psikoloji lisans mezunu oluyordu. Şimdi bunların içinden de atıyorum %12 bu kadar bile olmayabilir. Doktora derecesine yani üniversitede verebil eğitim verebilecek düzeyde bir eğitim alma derecesine yükselmiştirler desek Türkiye'de Yine 2000'lerin başında topu topu 200 küsür 300'e varmayan sayılarda yüksek lisans doktoralı psikolog var. Ee, yani 80 küsür tane bölüm, minimum beklenti 3 öğretim üyesi. Ee, 3 öğretim üyesiyle 80 bölüm. 3 öğretmen yani 240. 240 e, Türkiye'deki o sırada var olan bütün öğretim üyeleriyle dahi toplanamayacak bir evet. sayıya geliyor. Çünkü üçle ancak lisansın ilk iki yılını götürsünüz. Bir dörde 5'e gelmek lazım ki lisansın sonuna kadar gidebilecek minimum yani evet. e, minimum sayıda öğretim üyesi olsun. Şimdi bizim Türkiye'de hala e, doktorasını psikoloji alanlarından birinden almış Öğretim üyesi sayısı bölüm sayısına göre az. Bu da şunu yaratıyor, bazı bölümler 3 minimumda kalıyorlar bir süre. Yani öğrencilerine lisans derslerini dahi vermekte zorlanır yapamaz durumdalar. Ya ders saat ücretliğiyle öğretim üyesi paylaşarak... E, bunu kaldırmaya çalışıyorlar. Yahut da alan dışından öğretim üyesi başlıyorlar. O yüzden çok fazla alan dışından öğretim üyesi çalıştıran psikoloji bölümü olduğunu görüyoruz. Burada ilk gidilen alanlarda e, genel halkın aklında psikoloji hep eşittir, e, ruh sağlığı e, yani klinik psikoloji olduğu için, psikolojinin geri kalan 40 bilmem kaç tane alt alanını bilmediği için e, psikiyatriye gidiyor. Halbuki psikiyatri alanı dediğimiz alanın lisans anlamında ki psikoloji eğitiminde verebileceği çok çok çok az bilgi var. 4. 3. sınıfta bizde verilen psikopatoloji e, klinik psikoloji derslerini belki verebilirler. Hatta klinik psikoloji derslerini vermeleri çok uygun değildir. Şimdi öyle baktığınız zaman bir psikiyatristin bir psikoloji lisans programında akademisyen olarak çalışması çok anlamsız bir durum oluşturmaya başlıyor. Yani bir e, mimarlık bölümünde bir inşaat, i̇nşaat mühendisinin mi? çalışması gibi oluyor. Evet. E, o yüzden de bir süre sonra e, biz meslek örgütü olarak mesela bu tip bölüm yani bölümler açılırken YÖK'e bu kontrollerde dikkatli olmaları için uyarı e, mahiyetinde bilgi vermeye başladık. Yani bu olacak bir şey değil. Daha lisans alanında dahi na, yani... E, çünkü oradan mezun olan öğrencileri sonra biz yüksek lisans ve e, doktora seviyesinde psikolog olacak mı olmayacak mı diye bakacağız veya yüksek lisans yapıp klinik psikolog veya e, organizasyonel alanlarda çalışacaklar mı, psikolojiden anlayacaklar mı diye bakıyoruz. Hayatlarında psikologtan ders almamış mezun olabilenler var. Bayağı vahim. Peki burada biraz kafam karıştı çünkü bayağı sayılarda aslında ciddi fark var ihtiyaçla eldeki arasında. Bu boşlukta dışarıdan bir de doldurulmaya çalışılıyor. Dışarıdan deyince de şunu da yapılabilirdi. Tabii o pahalı olduğu için yapılmadı. Yurt dışından öğretim üyesi çağrılar olabilirdi. Ama o pahalıya geldiği için kimse çok az bölüm bunu yaptı açıkçası. Bir de bu tabii öyle olunca İngilizce eğitim zorunluluğu getiriyor. İngilizce eğitim, Türkçe eğitim verenler için bu opsiyon da iyi olamıyor. O zaman ne oluyor? Suyunun suyuna doğru ilerlemeye başlıyoruz. Yani e, hiç alandan e, mesleki veya e, akademik olarak e, o alana dahil olmayan insanlardan ders ve bilgi alarak lisans derecesini almışlar. Psikolog ünvanı. Psikolojik psikoloji lisans mezunu olurlar ama Sağlık Bakanlığı'nın psikoloji kadro, psikolojik kadrolarına başvurabilir hale gelir. Ya da Adalet Bakanlığı. veya Adalet Bakanlığı. Aslında. Şimdi öyle devlette de psikolog unvanıyla çalışabilir hale gelmeye başlıyorlar. Ee, ama yani psikolojinin P'si belki var da S'si yes. olmadığı yes için gelemiyor yani bir tür gerisi. Ee, yani gelişim dersi almamış, gelişim psikoloji dersi almamış lisans mezunları, işte e, deneysel dersi, deneysel psikoloji dersi almamış, araştırma metotları dersini e, şöyle böyle bir şekilde almış, e, ama bir psikoloji lisansında genelde beklenen böyle çok ağırlıklı işte deneysel e, şey e, düzenekler, e, deney yapma, deneyden anlama falan gibi özellikleri olmayan aslında biz meslek içinde olanların ve akademik olarak psikolojide çalışanların bir psikologtan bahsettiğimiz zaman en önemli bahsettiğimiz özelliklerin hiçbirine sahip olmayan mezunlar verilen bir hale geliyoruz. Burası çok ciddi alarm veriyor o zaman gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Peki şey, ben burada bir başka bir resim de bir yandan görüyorum. Bu da şu açık konuşmak gerekirse. Gizli bir mutabakat var gibi. Yani öğrenciler, aileler, üniversitelerin bazıları arasında. O da şu. Evet, kalitesizlik görülebilen bir şey. Bunu öğrencide sezer herhalde. Peki, öğrenci, her öğrenci bunu yapmıyor. Ben sadece senaryoyu buradan okuyarak söylüyorum. E, sertifikamı, yani sonuçta işte diplomamı alıyorum ben buranın çıkışında. İyi ya da kötü, çok iyi dersler ya da çok iyi bir eğitim almadım. De bir eğitim evet, hani gerisini zaten. hobi olarak yine yaparsın gibi. Ee, yani buradaki e, ahlak dışılıkta mutabık oluyoruz maalesef. Bu evet, evet. başka bir çürümüşlüğü. Burada tekrar ediyoruz. Yani bunu zaman zaman e, el değiştiren, e, o yüzden kadro değiştiren e, okuldaki yönetimsel sorunlar yüzünden kadrolarda ciddi el değişimi olan bölümlerin öğrencilerinde çok gördük. Belirli bir kadroda ders almaya alışmış öğrenciler, kadro tamamen değişip bambaşka bir alanda insanlar geldiği zaman ona reaksiyon verdi. Diğer bir grup ne güzel. Bütün derslerden rahat rahat geçiyoruz, oturun oturduğunuz yerde diplomayı alacağız, devlette çalışacağız işte damayı. Bunu evet. aslında çok kez psikoloji bölümleri yaşadı son 10 yıl içinde. Yani herkesin koşarak... E Kalitiyarını mı? E hayır, evet aramıyor. <gülüyor> ama e, şimdi Türkiye'de çok garip bir şey var. Kalite dediğimiz zaman sanki lüksten bahsediyormuş. <gülüyor> Bu askeri bile geliyor. değil. Aynen öyle. Biz lüksten falan bahsetmiyoruz. Biz askeri yeterlilikten bahsediyoruz. Herkes ona ama siz de çok fazla kalite arıyorsunuz hocam falan gibi bakıyor. Biz bir meslek alanının minimum kriterinden bahsediyoruz. O minimum kriterler Türkiye'de lüks kriterler, lüks tüketim maddesi haline gelmeye başladı yani. Ve bu aslında bir şeyin yine yansıması. Herkesin evet. köşe kapmaya çalıştığı, köşe dönmeye çalıştığı bir kültürel ortamda evet. e, burada da köşelerden hemen kolayca dönüp evet. e, işte danışmanlık merkezini vesaire açmaya ya da neyse bir meslek tutturmaya bir kuruma girmeye çalışan insanlar <gülüyor> için eğer üniversite ise kağıt veren kurumu, yani diploma dediğimiz şey, bir hasbel kadar bunu bir şekilde geçmek varken değil. Doğru tabii de. Ben mesela öyle gelen öğrencilerle konuşurken falan da zaman zaman aday öğrencilerle konuşurken de şimdi onu sezdiğim zaman ilk reaksiyonum şu oluyor. Yani amaç zaten etik olmayan, hak etmeyen, bildiği için değil sadece tabelası olsun diye yapılacak bir şeyse 4 yıldız üniversitede harçlık para da vermeyin diyorum. Çünkü Türkiye'de şu anda bir danışmanlık bürosu tabelası atmak için hiçbir yetkinlik aranmıyor ki. Gelip kim kapatacak? Zabıta mı kapatacak? Belediyeden açılma etkisi alıyorlar sanırım. Arada bir Sağlık Bakanlığı üstüne yapılan baskılarla Sağlık Bakanlığı kontrole geliyor. Ama yani aslına bakarsanız bunun şu anda bir yetkinlik bir sertifikasyon bir lisanslama şeyi yok Türkiye'de. Psikolog kim denir? Tabelayı astığı zaman kim gelir kapatır orayı veya tabelayı asmaya yetkisi olup olmadığını kim kontrol eder? Böyle bir şey yok, kriter yok. Şimdi kim diyebilirim? Sağlık Bakanlığı nezdindeki şeylerde, kurumlarda çalışanlar için Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu kriterler var. İşte lisans derecesi olması diyor orada mesela. Şimdi oralarda mesela lisans derecesi psikoloji olmadan psikolog kadrosuna çalışıldığı zaman sorun çıkar. Evet. Ama orada kendisi de Sağlık Bakanlığı bunu bilerek çoğu zaman ihlal edebiliyor. Yakınlarda bir psikolog kadrolarına atanma sınavı diye bir şey çıkardı mesela. Bu sınava ilk önce sadece psikoloji mezunları girecekti. Sonra bir baktık sınava PDR bölümü mezunları, işte sosyoloji bölümü mezunları falan da alındılar. Şimdi öyle deyince Sağlık Bakanlığı'nın bile zaman zaman ihlal ettiği bu kriter tanımamazlığı belediyelerin sağlamasını beklemek çok abes oluyor. E, o yüzden de yani eğer onu istemiyorlarsa ben diyorum ki eğer buna gidilecekse zaten hodri meydan yani. Evet. Kaldı ki zaten belediyelerin yetki alanı niye bu Tabii olsun değil. bu? Tabii Olmasın da zaten. Yani. İmkansız öyle bir şeyin olması evet. Duyulmuş görülmüş şey değil yani. Yani evet bir kafe <gülüyor> açmak söz konusu olduğunda belediyenin yetki alanına giriyor olabilir. Şey, yani şu psikolog. anda bir KPSS yetiştirme, KPSS sınavı için eğitim merkezi açmaya kalksanız bir psikolojik danışmanlık merkezi açmaktan daha fazla kriter karşılamamızı Milli Eğitim Bakanlığı istiyor mesela. Mesela en azından evet orada evet. Bir, öyle bir kurumsallık bir şekilde oluşmuş. Aynen öyle. Evet e, biraz karamsar noktadayız ama bitirmek zorundayız bu programı. Bu <gülüyor> e, <gülüyor> Fakat... Sanırım bu konunun daha detayları üzerine konuşmak gerekebilir. Bakalım evet. gelecek hafta Devamda edebiliriz. Ben bu arada e, şunu da söyleyebilir miyim hı hı. ek olarak. E, yani bu konuları biliyoruz ve hiçbir şey yapmadan oturuyoruz gibi de gözükmesin. Yaklaşık 30 yıldır e, alanın tek meslek örgütü bize o da yapın diye e, çırpınıp e, evet. e, şey, hem bakanlıklardan hı. hem de e, devletin diğer bu konudaki e, mercilerinden geri dönme halinde olan bir yerdir. Öneriler, Öneriler raporlar, raporlar e, taslaklar. Bu konudaki raporlara herhalde web sayfasından ulaşılır ama ayrıca bizde kendi sayfamızda, yani akademiyanın sayfasında, Facebook sayfasında paylaşalım. Çok seviyoruz biz. De. Takip edilsin. Seviyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Akademiyanın bu hafta sonuna geldik. Facebook sayfamız, akademiya radyoda'dan bize ulaşabilirsiniz ayrıca yine akademiya radyoda gmail adresimiz var. Bu haftalık bu kadar. İyi günler.